Meal ve Tefsir'ini aktaracağız. Kur'an-ı Kerim, savaş zamanlarında bile belli bir topluluğun savaşa katılmayıp dini öğrenmelerini ve savaşa gidenler döndüklerinde onları uyarmalarını, iyiliği emretme, kötülüğe karşı gelme faaliyetini sürdürmelerini öngörmüştür. Hz. Peygamber'in şu sözü bu konuyla ilgili olarak normal şartlarda her Müslümana görev yüklemektedir. Bir kötülük, münker gören kişi onu eliyle önlesin. Buna gücü yetmeyen diliyle karşı çıksın. Bunu da yapamayan kötülüğe kalben buğz etsin ki artık bu da imanın en zayıf derecesidir. Buna göre... Kötülüğü elle önleme sorumluluğu, Müslümanları toplumda iyiliğin kökleşmesini ve kötülüğün giderilmesini sağlayacak bir siyasi güç meydana getirmek ve sağlam bir toplumsal yapı oluşturmakla yükümlü kılar. Bu sağlam yapı, vicdanı ve ahlakı bozulmuş olduğu için kötülük işlemekten çekinmeyenleri hiç olmazsa açıktan açığa kötülük işlemekten uzak tutar. Ancak hadisin, kötülüğü elle önleme kısmının rastgele kişilerin kaba kuvvet kullanmalarını, düzensizliği ve başıbozukluğu ifade etmediğini belirtmek gerekir. Çünkü bundan birçok ayet ve hadiste şiddetle yasaklanmış bulunan fitne doğar. Kötülüğe Dille karşı çıkma sorumluluğu, genel olarak iyilikten yana olma ve kötülüğe tepki gösterme bilincinin toplumda canlı tutulmasını, eğitim, öğretim, irşat, yazılı ve sözlü yayınlar gibi kurumsal çalışmaların önemini gösterir. Bunun için ayette, sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten alıkoyan bir topluluk bulunsun, buyrulmuştur. Kötülüğe kalben buz etme, bütün Müslümanlar için en düşük düzeyde bir sorumluluktur. Anılan hadiste Hz. Peygamber bunu imanın en zayıf derecesi saymıştır. Çünkü kalple buz, olumlu davranışlarla tamamlanamadığı sürece, el ve dil ile kötülüğe karşı koyma yollarına başvurmadaki acizliği ve güçsüzlüğü gösteren pasif bir tavırdır. İyiliğe arka çıkıp kötülüğe karşı koyma, ağır olduğu kadar da değerli bir ödevdir. Ancak insanları iyilik yapmaya ve kötülükten uzak durmaya çağıran kişinin öncelikle kendisi bu görevi yerine getirmelidir. Bununla ilgili bir hadiste bildirildiğine göre böyle birini cehennemde görenler ''Ey filan bu ne hal sen dünyada iyiliği emredip kötülükten alıkoymaya çalışmaz mıydın?'' derler. Adam şu cevabı verir ''Ben size iyiliği emreder fakat kendim yapmazdım.'' Kötülüğü yasaklar ancak kendim kötülük yapardım. Müfessirler bu görevi üstlenecek kimselerin görevi hakkaniyetle yerine getirebilmeleri için bazı özelliklere sahip olmalarının şart olduğuna işaret etmişlerdir. Bu kimselerin her şeyden önce güç ve kudret sahibi olmaları, iyiyi kötüden, hayrı şerden ayırt edecek derecede ilim ehli olmaları ve beşeri münasebetleri güzel bir şekilde yürütebilecek iyi ahlaka sahip olmaları gerekir. Güçsüz kişiler bu görevi yerine getiremeyecekleri gibi cahiller de yerine getiremezler. Bunlar iyiyi kötüyü birbirinden ayırt edemedikleri için bazen insanları Hayır diye şerre çağırabilirler. Kötülükten sakındırmak isterken iyiliği engelleyebilirler. Yumuşak davranılması gereken yerde sert, sert davranılması gereken yerde yumuşak davranabilirler. Bu görevlerin tatlı bir üslupla yapılması, görev yapılırken gönül kırmaktan ve fitne çıkarmaktan sakınılması gerekmektedir. Nitekim Allah Hz. Peygamber'e kötülüğü en güzel davranışta salmasını emretmiş, böyle yaptığı takdirde düşmanların dahi dost olacağını bildirmiştir. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır. Geçmişte peygamberlerin getirdikleri kitaplara ve apaçık delillere rağmen insanlar anlamsız ve faydasız tartışmalar yüzünden asıl görevlerini unutmuşlar ve kendilerine tevdi edilen emaneti koruyamamışlardır. İçine düştükleri ayrılık toplumların bölünmesine ve parçalanmasına sebep olmuştur. Sonuçta insanlar hakkı ayakta tutamaz, iyilikleri tavsiye edemez, kötülükleri engelleyemez duruma gelmişlerdir. Fakirler, mazlumlar ve acizler ezilmiş, güçlülerin, zenginlerin ve zalimlerin haksızlıkları karşısında bir şey yapılamamıştır. Neticede insanlar mutsuz olmuşlar, dünya onlar için bir zindan, hayat katlanılamaz bir işkence haline gelmiştir. Bu yüzden Allah Müslümanları uyarmakta geçmiş milletlerin düştükleri hataya düşmemelerini emretmektedir.